Seninle bu programı çok daha önce yapmalıydık. Şöyle bir düşününce aslında yapmak için pek çok e, tam da hariciden sanat programının kavramsal çerçevesine oturan uluslararası sergilerin, başka ödüllerin, bugün de bir ödülden bahsedeceğiz, yayınların oldu. Ama kısmet bugüneymiş diyelim ve ileride de bunun yeni projeler vesilesine devamının gelmesini umalım. Ben kısaca seni tanıtmak istiyorum. E, oradan da bugünkü vesilemiz Buluşma vesilemiz hakkında bir soru soracağım sana elbette. Senden anlatmaları rica edeceğim. Basına da yansıdı. Son dönemde senin İsviçre'de bir kişisel sergin oldu. Zaten çalışmalarını İstanbul ve Viyana'da sürdüren bir sanatçı olarak Avrupa'daki pek çok sanat kurumunda geçmişti. Hem kişisel sergilerin hem katıldığın Viyaner'ler ya da grup sergileri olmuştu ama bu en Güncele diyelim en son dönemde olanı ve de belki de güzel tarafı bu sergiyi de taçlandıran, sergi vesilesiyle ama ondan bağımsız olarak da değerlendirilebilecek kapsamlı bir kitap hazırlandı senin için. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Bu kitap Almanca, İngilizce ve Türkçe yayınlandı bildiğim kadarıyla Maalesef kitaba programdan önce erişmeye çalışıyordum ama pandemi döneminde, pardon İngilizce, Almanca, Fransızca hazırlanmış. Türkçesi de keşke olsaydı diye ben demek ki içimden geçirmişim. Ve yine bu sergi vesilesiyle bu sanat kurumunda yani İsviçre'nin Biel kentindeki Kunsthaus, Pasquard'da... E, Büyük bir ödül de aldın. Hepimizi dostların olarak gururlandıran e, bu ödül vesilesiyle de hem yurt dışında hem Türkiye'de medyaya da e, konu oldu bu ödül. Üstelik bu senin ilk ödülün değil. Öyle bir yerden başlamak istiyorum. E, Türkiye'de bizdeki ödüllerin bazıların içi biraz boşaltılmış da olabilir. Kim veriyor, neye göre veriyor? E, ödülün karşılığında tam olarak sanatçıya ya da işte o ödülü kazanana ne verilmiş O ödül maddi manevi ne anlam ifade ediyor? Bunlar çok önemli. Senin ödüllerine baktığım zaman hepsi yurt dışında prestijli yerler. 2013'ten bu yana bu yıl 2021'deki ödülünde dahil edecek olursak Primot Motiye, kunsthaus Pascal özel, özellikle ve öncelikle resim alanında sanatçılara e, verilen bir ödül. E, ...olmasıyla ön planda ve Madame Motielovi'nin mirasından da gelen yani onu da anan ona bir saygı duruşunu dediğinde de bir e, ödül ve tabii ki bu ödüle... Bir kişisel sergi ve bağlantılı olarak verilmesi de söz konusu. Öncelikle biraz seninle bu ödül meselesini genel olarak şimdiye kadar yurt dışından aldığın hepsi prestijli. Kimi sana yeni üretim imkanları da açan bu ödüller ve son aldığın ödül hakkında ne düşünüyorsun? Biraz bir sanatçı olarak senin görüşünü almak isterim. Ee, ödüller e, çok e, motive edici şeyler. E, ödüllere başvurulmuyor. Bence e, en güzel tarafı o. Yani orada bir jüri var, jüri sizi seçerse seçer, seçmezse sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bence en hani tatlı, e, objektif ve demokratik demokratik tarafı, e, şeker tarafı bu e, ödülle alakalı. Evet benim beşinci ödülüm bu aslında. E, ve e, bu ödüle ayrıyetten şöyle sevindim. E, çünkü benim Aralık ayında Deniz Tamam dedi e, adı altında bir sergim açıldı galeriste. Ee, ve hani gerçekten e, pandemi falan demeden hani çılgınca biraz tabii yani çünkü sen de çok iyi bilirsin kendi yaptığın etkinliklerden hani hiç kimsenin hiçbir yere hani gitmemeye e, çalıştığı işte herkesin kendini e, haklı olarak korkudan e, eve kat, e, kapattığı bir dönemde biz galeriste bir solo sergi e, açmaya karar verdik ve hani iki türlü cesur Çoğunluğu çünkü ikinci tarafı da resimlerden hani oluşması ve yağlı boyanın aslında benim daha önce hayatımda var olmayan bir pratik olması. Yani bini biliyorsun işte takip edenler ya da işlerimi az çok bilirler. Genelde tekstille çalışırım. İşte kumaş çok severim. Ee, organik e, dokunulası şeyler üretmekten hoşlanıyorum. Yani işte böyle mermerle taşla betonla e, metalle çok işi olan bir sanatçı değilim. E, anlaşıldığı üzere artık yıllar içinde. E, fakat yağlı bu da benim için. E, <gülüyor> Epey şeydi yani tabuydu çünkü hani en eski sanatlardan biri resim yani mağara resmi var yani düşünecek olursak o kadar zor ki bir sanatçının bence resim yapması. Dolayısıyla resimleri yapana dek yıllardır düşündüm ben aslında yani bunlar böyle hızla çıkan resimler değiller. E, fakat tam da hani bu sergiyi konuşurken e, bu limon gibi ekşiydi benim Paskal Müzesi'nde e, resim ödülü alan sergim. E, sergim ertelenince e, pandemi nedeniyle o arada resimler çıktı. E, ve ben tabii ona çok sevindim. Çünkü yıllardır hani e, düşünüp düşünüp tasarlayıp tasarlayıp üretemediğim, üretmeye vakit bulamadığım, yani kafa dinginliğine bir türlü ulaşamadığım e, bir hayat yaşıyorum. E, ve pandemi olunca... Ne oldu? Birdenbire işte her şey iptal oldu. E-mailler gelmez oldu falan. Ee, yani şanslı insanlardan biriyim tabii ki. Neden? İşte stüdyom vardı, başımın üstüne bir dam vardı, çalışabileceğim bir yer vardı. Herkes için aynı koşullar elbette ki söz konusu asla değil. Hele ki Türkiye gibi bir sınıf toplumunda biliyorsun. Ee, dolayısıyla hani resimler o şekilde üretilince biz galeriste hemen hiç vakit kaybetmeden bu sergiyi açtık. Çok az insan geldi aslında yani. Ben birçok insana şahsen yazdım ama buna rağmen insanlar çok korktular ki giriş katı yaptık sergiyi, kapıları açtık. Gerçekten çok risksiz bir sergiydi ve kimse de COVID olmadı aslında sergide çalışan e, insanlardan. Ben iki, kimse... ben, iki kere, ben iki kere geldim araya gireyim çünkü belki dinleyicileri evet. hatırlatmak e, gerekir. Tam galeristin bulunduğu tepe başında eski pasajlardan biri yani öyle bir eski e, evet. tarihi binalardan birinde e, Pasaj Petition. Onun tam girişinde adeta bir dükkan gibi kapısı dışarıya açılan evet. alanı tercih ettin sen. Galerinin ana mekanı değil de bütün konseptini de onun üzerine kurmuştun. Dolayısıyla yoldan geçenlerin de dikkatini çekebilecek. Çok rahatlıkla yoldan hemen e, zemin seviyesinde olduğu için girilip çıkılabilecek falan. Şeydi. Farklı bir konsept hakikaten o. Anlamda. Bunu bana yazdın ve ben çok duygulandım. Bunun için ayrıca çok teşekkür ederim. Yani iki kere sergiye hakikaten kim gezdi? Çelenk gezdi. Ben bunu not aldım. <gülüyor> çok teşekkürler Çelenk. Saydan saydan. Sonra e, bu resimleri e, serginin küratörü ve mekanın müdürü olan e, Felicity Rule saygıyla e, eklemeye karar verdi. Yani benim aslında ödülden falan hiç haberim yoktu. Yani genelde de olmaz zaten sanatçıların bu gibi şeylerden haberi. Ee, çok sevindim tabii. Çünkü neden? Ee, şöyle bir durum var. Sanat izleyicisi, buna koleksiyoner daha değil, sanatsever. Sanatçıdan genelde e, kendini hızla hissettirecek e, kişisellikte işler beklerler. Yani benden işte mesela ve bileyim bir kumaş üzerinde resim gördüğünde veya bir heykel gördüğünde ha tamam evet bu Nilbar diyebilirsin ama yağlı boya beni gördüğünde en son düşüneceğin şey yani hani Nilbar ve yağlı boya hiç olmamış bir şey çünkü. Ee, bu anlamda hani benim çok hoşuma gitti. Zaten bu benim genel e, sanat hayatımdaki tavrım. Hiçbir zaman kendimi tekrar etmemek, benzemeyen e, şeyler yapmak, daha önceki işlerimi Sürekli e, bir şekilde kendimden hani uzaklaşmak aslında yani. E, eski kendimden <gülüyor> uzaklaşmak ve hep e, başka ve yeni e, bir yöne doğru falan gitmek. Evet. Yani kumaş e, heykeller de vardı. E, daha önceki yıllardan e, gelen bazı işler. Yine Paskoen Müzesi'nin e, ne derler ona ısmarladığı, komisyon e, ettiği e, Snow Angel diye kar meleği kar meleğini biliriz, biliriz hepimiz e, kar yağdığında çocuklar yere yatıp melek yaparlar kollarıyla bacaklarıyla e, öyle bir iş ürettik e, yine transgender e, meselesi üzerine aslında ve cinsiyet e, değiştirme cinsiyet e, değişim operasyonlarını da aslında kapsayan ve e, onun Türkiye'deki e, yani bir kısmını aslında bayağı anlatıyor yani baktığınızda e, fotoğrafa neler oluyor ha, bu operasyonlar kimler tarafından yönetiliyor sonuçlarına Sorumluluğunu kim alıyor vesaire vesaire yani oldukça da aslında transgender ve e, LGBTQA e, kısmı ağır olan e, bir sergiydi. Peki şey şunu araya sergiyi açmak istiyorum ama şunu da sormak istiyorum ödül belki en görünürlük sağlayan en işte medyatik olabilecek e, yönüyken bütün bu işbirliğinin senin e, Pasquar Müzesi ile Okunsarızla yaptığın işbirliği kitap da herhalde onun en kalıcı olanı. En çok emek isteyen, en az görünen ama bu emeğin süreç içinde tabii ki ortaya çıkan şey de görünüyor. Ama çok kapsamlı bir kitap var elimizde. Üstelik de üç dilli yayınlanmış, bunu da İsviçre gibi bir yer özellikle yapar tabii. Çok dilli bir ülkede bunu yapmak oldukça önemsenir. Ve senin hem sergini taçlandırıyor ama onun ötesine de geçiyor içindeki makalelerle. E, tasarım niteliğiyle ve de sergi açıldıktan sonra yayınlandı. Çünkü sergideki enstelasyon görüntüleri, sergi görüntülerine de yer vermek istenildi ve daha da uzun, sergiden de uzun sürece yayılmış bir emek istedi. Bu kitap teklifi nasıl geldi sana ve kitapta da e, kurumla çok yakın birebir senin de işin içine dahil olarak çalıştığını da bilerek soruyorum. Ne hissediyorsun kitabı elinde tutarken, biz bu kaydı yaparken? Ee, çok seviniyorum e, kitap için tabii ki. Çünkü kitap üretmek e, tıpkı anlattığın gibi o kadar e, zahmetli ve dikkat e, gerektiren bir iş. Ve eklemem gerekiyor ki gerçekten bir sergiyi yaparken bir de aynı zamanda onun kitabına e, konsantre olmak neredeyse hani imkansız. E, yani bu pandemi gerçekten e, bizler için bence talih de oldu e, bazı zamanlar. Talihsizlik olmanın yanı sıra. Çünkü zaman tabii ki uzadı. Evet. Yani bu zamanın içerisinde aslında benim kendi adımla hani fark ettiğim bir şey oldu ki çok enteresan bence. Benim bence birçok diğer sanatçım da, eminim senin de bir sanat emekçisi olarak... Bir sene öncesi gibi düşünmediğin aslında ve düşünmediğimiz yani o kadar enteresan bir şey yani bir sene önce bu kitabı aklımızda bambaşka e, tasarlamışken ve bu sergi de hani e, aynı şekilde bir sene sonra sergi yaparken abi bir dakika yağlı boyu resimler var hani onları da koyalım e, kitabı yapacağız abi saniye falan abi baktık tamamen neredeyse hani yağlı boyu eserlerden e, oluşan bir kitap tabii içinde dokumentasyon var senin de eklediğin gibi Mekanı işin içine katmayı çok istedik çünkü 600 metrekarelik bir sergi bu ve işte bina aslında iki parçadan oluşuyor. Bir kısmı işte alt bağı dedikleri eski bir yapı. Onun yanına bir white cube yapılmış. Tek parça 400 metrekare. O kadar güzel ki gerçekten harika bir mekan. 6 metre tavan vesaire. ya yani orayı zaten çekmesek orayı görüntülemesek, dokümante etmesek ve bu kitabı koymasak hani zaten eee olmayacak. Şunu söylemen ki... lazım sen. Evet yani yağlı boya yaptığım resim, yaptım kumaşın üstüne çalışıyorum falan diyorsun ama biraz önce o galeristeki serginde de aslında onun altını çizmeye çalıştım. Her zaman mekanına çok ilişkili düşünüyorsun. Yani işi yaparken olmasa bile sergilemelerde, yerleştirmelerde aslında mekanla ilişkisini çok net e, kuran sanatçılardan, ona kafa yoran sanatçılardan birisin gördüğüm kadarıyla. Yani dürüstlükle söyleyeceğim tabii ki bunu öğrendim e, Çelenk. Evet. Yani bilirsin sen de hani sonuçta sanatın büyük bir kısmı da yani hani e, tecrübedir. Yani özellikle sergileme kısmından bahsediyorsak yani evet artık o tecrübeyle tabii daha dikkatli sergi kurgulamaya çalışıyorum. Galerist için söylediğin şeye bir şey eklemek istiyorum bu arada. Ben hep Ee, bu arada giriş katta olsun isterim sergi. Yani sanatçı olarak özellikle hani e, bu fikrimin bilinmesini isterim. E, bu yayın vesilesiyle de bunu buradan gerçekten söylemiş olayım asıl e, fikrimiz bir sanatçı olarak. Ben hiçbir zaman hiçbir serginin ikinci katta falan olmasını istemem. Yani bana sorarsan bir kurumun da, bir galerinin de, bir serginin de, herhangi bir sanat veya kültür etkinliğinin de mekanı aslında giriş katdır. Yani sokaktan kopardığın hiçbir şey aslında e, Pek anlamlı olmuyor. Öyle değil mi? Yani sonuçta biz belli bir e, izleyiciye ulaşmak falan da gayet istemiyoruz yani aslında. Biz herkesle konuşmak istiyoruz. O yüzden teşekkürler bunu vurguladığın için ayrıca gerçekten bu galeri sergisinden memnundum. Çünkü ilk kez sokakta olabildim, var <gülüyor> olabildim yani. Dediğin gibi kapının önünü e, süpüren temizlik görevlisi belediyenin içeri baktı falan. O kadar hüzünlendim ki yani çok çok iyi geldi bana. Kitaba, kitaba geri dönelim mi kısacık? Çünkü evet. Pierre Balbran'ın bir e, makalesi olduğunu, seninle bir söyleşi yapıldığını biliyorum. E, kitabı alıp tam şey yapamadığım, toparlayamadığım için ama başka metinsel olarak neler var kitapta seni e, mutlu eden, neler düşündünüz metin açısından? E, Felicity ile olan söyleşimiz var. Hı hı. E, ona bir sene sonra biraz müdahale ettik ama çok etmedik. E, Pierre Balbran e, çok iyi bir küratör yaptı. E, işte onunla iki sene önce Haus Wittgenstein'da e, kurguladığı bir sergi için kreatörlüğünü yaptığı bir sergi için tanışıp e, beraber çalışmıştık ve orada işte enerjiler tutunca e, iletişimimizin çok iyi olduğunu fark ettik. Yani bir şeyleri hakikaten söylemeden e, anladığımızı ve iletişim kurduğumuzu fark edince e, bu yazının üzeri üstesinden hani gelebileceğine e, inandım ben. E, yazı Yani o kadar çok fazla şey içeriyor ki, ya zaten uzun da bir yazı, çok kısa bir yazı değil. Hani bunu böyle çok küçücük burada özetlemem belki mümkün değil ama e, bence e, benim hani kendi e, arka planımı, işte çok karmaşık bir arka planım var. Şimdi hepsini burada saymak istemiyorum ama yani eserlerimi e, işte derinden etkileyen aslında e, benim e, İstanbul'da annemlerin çalışması üzerine Aslında bir İstanbul Rumuyla Macide Hanım, Türk ismi Magda Rum ismidir. Çok fazla vakit geçirmem ve çocukluğumu tamamen her cuma kilisede geçirmem mesela. Yani onun aslında kültürel etkileri bütün sanat eserlerinde var. Bakınca diğer taraftan baba tarafından Kürt ve Alevi. E, kültürünün yansımaları işte bunun içinde işte inanç biçimleri fakat daha çok doğaya dair işte animizm var nesnelerin ruhu olduğuna inanan bir e, doğa dini diyebiliriz yani e, hani çok çeşitli e, göndermeleri olan işler aslında benim işlerim ve bence Pierre Valblanc gibi e, dışarıdan birinin bunu yorumlaması ayrıca enteresan yani Bizler ne düşünürüz onu bilmiyorum yani şimdi kitaba erişecek olanlar veya sen onu tamamen okuduğunda mesela ne düşüneceksin lütfen benimle paylaş ama ben birinin yazmasından sevindim çünkü yani bilen başka hani bilmeyen başka ya hani yurt dışında başka biri bunu alıp okuduğunda ona da bir akses sağlamış olacak yani çünkü. Alevi kültürü tanınmıyor. Kürt Alevi hiç hemen hemen e, tanınmıyor dünyada. Çok az tanınan e, gerçekten bir kültür. Bence insanları bu aksesi açmak bu kitap sayesinde gerçekten boş oldu ayrıyetten. Onu söylemem gerekir. Çok önemli. Umarım Türkiye'de de pek çok yerde bu kitaba ulaşabileceğiz sorun olarak onu vurgulayayım. Biz e, Saha Derneği tarafından bir destek verdiğimiz için bir miktar Türkiye'ye ulaşacak evet. yazılan Saha Stüdyo'nun arşivinde e, bulunabilecek ve de belki üzerine sonra da kitabın daha detaylı bir... Kamusal etkinlikte yaparız diye umuyorum Nilbar'la. Onu orada tamamlayalım. Sergiden belki birazcık bahsedebiliriz. Bu arada dinleyicileri hatırlatmak iyi olur. Nil Nilbar Güreş ile birlikteyim. Ee, ağırlıklı olarak e, İstanbul'da, Türkiye'de ama aynı zamanda Viyana'da, Avusturya'da da çalışmalarını devam ettiren bir görsel sanatçı. Odağımızda da resmi tarihleri 17 Nisan 13 Haziran 2021 olan ama öncesinden birkaç yıl hatta sonrasına da biraz önce bahsettiğimiz kitabın yayın süreciyle birlikte sonrasına da uzanan kapsamlı bir işbirliğinin sonucu ortaya çıkan İsviçre'nin Biel kentindeki Kunsthaus Pasquart'taki Suarez Lemon limon gibi ekşi diyelim buna değil mi? başlığıyla düzenlenen kapsamlı kişisel sergisinden e, bahsediyoruz. Bu başlık Nereden geliyor Nil var ve biraz sergideki işlerden belki bastırabilirsin kalan vaktinizde. <gülüyor> Cumhuriyet'te, Cumhuriyet'te seninle yapılan Gila Mayor'un yazdığı bir yazı vardı. Belki dinleyicilere kısacık tavsiye edeyim. Sen her zamanki açık sözlülüğünle ve eleştirel duruşunla orada bunu da ifade ediyorsun ama orada Gila sanırım onu e, söylüyor. Yani sözleri de limon gibi, ekşinin, barın gibi böyle seni aslında onore eden e, güzel de bir ifadesi var. Ben de sormak istiyorum. Serginin kavramsal çerçevesi itibariyle tabii. Bu başlık nereden geliyor? Evet, e, kendisi de çok şahane biri e, bu arada. Yani limon gibi ekşisin çünkü ben de öyleyim, seni o kadar iyi anlıyorum dedi ki e, bir yandan Cumhuriyet Söyleşisi'ni yaparken kendisiyle. Ya Sağır Özelim'in aslında yani gerçekten çok otoportremsi bir e, durum. E, başlık tamamen... E, Yani şeyden geliyor, benim bir eserimden geliyor aslında yani ben ilk kez bir otoportre yaptım böyle A'dan Z'ye kafam tuval işte e, vücudum pantolon e, ama üzerimden e, işte kumaştan yapılmış bir pantolon ama içi dolu gibi yani bizim bu Türkiye'nin yorganların Anadolu yorganlarına yine bir gönderme yapan bir şeyi var estetiği var bir taraftan tabi istiriz edilmiş yorumlanmış parçalar bunlar. Ee, üzerinden de işte el yapımı e, örgü ipiyle yapılmış e, meyveler e, sarkıyor ve e, hani topluma uygun kadın oturuşuyla oturmayan da bir e, oturuş var orada. İşte o da beni e, temsil ediyor yani hem aykırılığımı hem de bir köşede yani uzaktan durup her şeyi izleyişim belki. Yani böyle kendisiyle e, çıldırmış bir insan değilim kendisi üzerine ve yani böyle egosantrim bir şey giriş yapmak istemiyorum aslında hiç. Bu benim aslında eleştirelliğimin kabul görmeyişi e, hakkında bir sergi. Yani biraz daha çok bu eser öyle. Eserin kendisi öyle. E, yani sonuçta yıllardır e, ben de hani birçok sanatçı arkadaşım gibi bu işin içindeyim. Ee, eleştirelim. Yani belki de ne bileyim e, hani Viyana'da bir şeylerin daha iyi e, işleyebildiğini işte daha torpilsiz daha yani daha az commercial diyeyim yani daha e, daha nasıl söyleyeyim doğal mantık çerçevesinde yani e, olacak şeyler oluyor falan yani hani bir şeyler için ila çabalamanız gerekmiyor işinizi düzgün yaptığınızda aslında yani işin özü Ve evet, tabii İstanbul'a geldiğimde her defasında sinileniyorum ve yani çok kötü sanat sergileri görüyorum İstanbul'da ee, genel olarak çok kötü sergiler görüyorum falan ve insanların bunu susması beni çok üzüyor ee, ve bunun altında aslında hiç egosal bir şey yok tamamen e, toplumun kötü sanata alıştırılmasına. ...karşı duyduğum üzüntü var aslında bunun altında. Yani başka hiçbir şey yok. Çünkü ben Türkiye'deki sanat e, seviyesinin düşmesini asla istemem. Yani bir sanatçı olarak... ...bir sanatçı bunu isteyebilir mi zaten? Böyle bir şey mümkün değil. Yani hepimiz bu seviyenin yüksek olmasını... ...giderek yükselmesini, uluslararası olmasını... ...ayrılmamasını, işte kategorize edilmemesini e, isteriz. Fakat e, tabii sistem çarpık olunca... ...ben de limon gibi ekşi kalıyorum. İşin özü bu. <gülüyor> Peki bu, bu senin zaten... Oldukça da kapsamlı bir solo sergin. Hem sergiye özel yaptığın, komisyon dediğin yani davet edilerek yaptığın işler var. Hem pandemi döneminin araya girmesiyle serginin de daha esnemesi ve o dönemde üretimlerinin de eklenmesi, eklemlenmesi söz konusu. Ee, sergiden mesela ön plana çıkartmak istediğin birkaç işten daha bahsedebilecek zamanımız var. Box meselesini mesela yine ben, ben evet. diyor, özellikle yine gündeme getirmiş. Belki ondan e, bahsetmek istersin ya da vurgulamak istediğin başka birkaç iş daha olabilir. Biraz senin pratiğini de bu şekilde e, senin evet. ağzından dinleyiciye aktarmak istiyorum. İşlerden daha örnekler duydukları zaman eminim bütün bu anlattıkların onlarda daha göremeselerdi ki umarım kitap vesilesiyle ya da Pascar e, Gunsals'un web sitesi vesilesiyle işlerine aşina olurlar. Galerisi de bakabilirler zaten işlerine daha e, aşina olmak adına. E, ama senin tarif etme biçiminle, sana ifade ettikleri biçimiyle anlatman çok kıymetli olacak. Ee, çok teşekkür ederim. Şu, şimdi şöyle bir şey var hani altını çizmemiz gereken şeyler var. Herhangi bir sanatçıya dair, sadece bana dair değil. Bir sanatçı büyük bir kurum sergisi yaptığında bu onun için gerçekten çok önemli bir hal alır. Çünkü bir galerinin işte tavan seviyesine, ne bileyim duvar seviyesine metrekaresine sığdıramadığınız ama hayallerinizdeki var olan yıllardır yapmak istediğiniz yeni işleri veya yeni tasarımlarınızı orada gerçekten gerçekleştirebilirsiniz. Bu sergideki Ee, mesela meselelerden bir tanesi budur. İşte biri happy together, mutlu beraber, e, birbirine sarılan e, gibi gözüken e, heykel. Dört metre küsür, dört yirmi galiba o. E, i̇şte bir de e, kadife bakışlar diye bir heykel ürettim. O da böyle palmiye Yaprakları olan, saçlar gibi falan. kadın Kadınsı yani tırnak içinde söylüyorum. İşte üzerinde bir eflatun, sklamenderler aslında bir kumaş. Fakat çok hassas, narin bir kumaş ama eserin yakınına geldiğinizde içinde bir demir konstrüksiyon görüyorsunuz. Yani aslında kadın Kadın bir heykel yani, kadınsı bir heykel. işte uzaktan böyle zerafetli falan ama işte yakına gelince bir demir ve aslında diğer taraftan da gördüğünüz şeyin cinsiyetini hani size sorgulayan. Şimdi hani bu demir hiç uymadı bu sertlik falan acaba nasıl bir şey? Yani evet bu sergideki işler hani özellikle yeni eserler bayağı e, bu queer me meseleyi hani eşeleyen e, ve yani... ...tam bir cinsiyet... E, ...işte koyamadığınız... E, ...söyleyemediğiniz... E, ...heykeller... ...işte bu palmiye ağacı... ...mesela öyle... İşte Happy Together'da da herhangi bir cinsiyet... ...ibaresi yok falan... ...aslında iki tane figür... E, ...biri daha uzun, biri daha kısa ama... ...yine de bu bir şey ifade etmiyor... ...Happy Together senin sorduğun eser... E, ...içi metal konstrüksiyon... ...dışı... E, ...kadife... ...ile kaplanmış... Arkadan baktığınızda birbirine sarılan gibi görünen ama önüne geçip baktığınızda aslında birbirinin midesine boks eldivenleriyle yumruk atan iki figür ama dip dibe duruyorlar. Yani bunun bendeki aslında ilhamı şeydir aslında yani en işin özü hani evet kapılar çiftler vesaire ama onun dışında Aslında yine İstanbul'da veya başka sanat dünyalarında gözlemlediğim ortak iş yapan insanlar. Yani insanların gerçekten entelektüel olarak süper anlaştıkları için değil de birbirleriyle çok uygun oldukları için iş yaptığını <gülüyor> fark ettim. Bu tabii çok üzücü bir şey. Olmaması gereken bir şey. İdeali bu değil yani daha doğrusu. Bu heykeli asıl yani üretmemin ardında böyle bir fikir var. Fakat Hekilin öz ilhamına da geri dönersek onu da anmadan edemeyeceğim. Bu bizim bir yastıkta kocasınlar yastıklarımız vardır Anadolu'da. <gülüyor> yani aslında ben bu iki kişilik olan yastığı, Bu heykel fikrinde ikiye bölüyorum, tek parça bırakmıyorum, ikiye bölüyorum ve her birini bir birey olarak öncelikle var ediyorum. Daha sonra da yan yana getirip birleştiriyorum fakat birbirlerinin içine ellerini sokar gibiler. Dolayısıyla orada cinsiyete dair aslında bütün dış çizgiler eriyor ve aslında hangisinin hangisi olduğunu bilemiyorsun. İkisinde de göğsünde kıllar var, İşte ikisinin de elleri eşit falan yani... Biri kadın, biri erkek falan diyemiyorsun. Böyle bir şey hali yani. Hibrit ve e, gerçekten homojen e, bir şey hal almış e, heykeller bunlar. Hepsi Nilbahar, hemen. Çok çok teşekkür ederim. Bize ayılan sürenin sonuna gelmişiz bile. Daha konuşacak belki çok şey var. Eminim önümüzdeki başka programlarda bunu yapacağız. Nilber Güreş ile birlikteydim bu hafta. Açık Radyo'da hariçtan sanat programında. Nilber çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.